13 Temmuz 2017 Perşembe saatler 11 gösteriyor değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utkızır'ı Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Yeşil Bülteni radyolarınızda, bilgisayarlarınızda bizi dinlediğiniz her neresi varsa telefonunuzda misafir edeceğiz. Yarım saatliğine o kadar bile sürmeyecek belki. Pek çok ee, mesele, pek çok gelişme var. Ülke gündemindeki hareketlilik çevre ekoloji gündemine de yansıdı desek yeri değerli. Dinleyenler bir önceki programda da zaten kulak verdiniz Termik Santral Amasra'da yapılmak istenen ve Erdoğan Hoca Erdoğan 60 konuştu. Bizde sanki adalet yürüyüşünün de belki bir toplumsal alanı hafif ferahlatan ortamının da etkisi olmuş olabilir. Ee, i̇nsanlar yaşam alanlarına sahip çıkmaya, e, bu konuda biraz olsun seslerini yükseltebilmeye başladılar. Ee, bunun iki güzel örneğini biz de e, Yeşil Bülten'de konuk edeceğiz bugün bu programda. Hemen başlayalım bence ben meseleleri şöyle kısaca anlatayım ee, ilk konumuz Rize'ye gideceğiz ve orada e, malumunuz bu deniz doldurarak yapmaları meşhur bir iktidarımız var ee, deniz doldurarak hava alanı yapılıyor Rize Artvin arasında gerçi coğrafyanın e, fiziki özellikleri de başka pek bir imkan tanımıyor gibi öneriyoruz. O şekilde yorumlar da var. Hani bunu da akıllı, akılda tutarak konuşalım. Ee, bunu da söylemiş olalım. Hem başka yollar, yöntemler yok mudur? Ya da deniz doldurmak e, illa dönüp e, bir ormanı, bir köyü, bir yaylayı yok etmek midir? Bunların hepsi de birer soru işareti olarak dursun e, kafamızda. Ama e, şun, şunlara hava alanı yapıyoruz diye dünya bizi kıskanıyor e, tezine hiç e, burada... Bu programda pabuç bırakmayacağımızı da yine de söyleyelim Rize Artvin Havalimanı dolguyla yapılıyor deniz dolgusuyla o denizi dolduracak malzeme de Rize'nin Pazar ilçesinin köylerini, oranın doğasını, yaylalarını yok edecek şekilde, oranın ekosistemini ne zarar verecek şekilde dağlardan toplanıyor. Bunun için taş ocakları kuruluyor. Taş ocaklarına karşı iş makineleri'nin çalıştığı bir bölge Sivrikale köyü ve civar köyleri de kapsayan taş ocakları için Rize valiliğince çet gerekli değil kararı Alındı iki ayrı dava açtı köylüler e, kamulaştırma kararı da var üstelik sık sık konuşuyoruz bu kamulaştırma kararlarını e, jandarma işliğinde bölgeye iş makineleri getirildi taş ocağı şirketi çalışmaya başladı e, ama orada o bölgede köylüler de direnişe başladı bunun detaylarını konuşacağız şimdi bir telefon bağlantımız olacak telefon bağlantımız e, aynı zamanda bu mücadele esnasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kısa süreli gözaltı da yaşadı. Onu da dinleyeceğiz kendisinden. Hem Oral'ı, o toprakların insanı hem de şair İbrahim Karaca telefonu attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyelim size bu gözaltı ile ilgili. Neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız? Öncelikle onu dinleyelim. Zaten konumuzda da bağlantılı sanıyorum. Evet, yani gözaltı hayata dair bir şey. Yaşadığımız süreçte, geçtiğimiz süreçte, ülkemizin içinde bulunduğu süreçte, dünyanın içinde bulunduğu süreçte yaşam alanımızı cehenneme çevirenlere karşı sesinizi yükselttiğiniz zaman böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bizim bir hırsız gibi kapımıza gelip dayanan iş makinalarına ve kan emici şirketlere karşı yaptığımız direniş nedeniyle Gözaltına alındım. Yaptığım benim sosyal medya paylaşımları orada şey gösterildi. Biz uzun zamandan beri köylülerle toplantılar yapıyorduk. İstanbul'daki köylülerimizle, yani bu üç köy, eski adlarıyla Koksevator, Tordavate, Haçabik köyleri, Sivrikale, Hisar, Sarılı mıydı? Yeni adlarını bilemiyoruz. Hep eski adlarıyla tanıyoruz. Biz Tanrı, öyle anladık o halde. Yani nasıl yerleştiyse sizin evet. hafızanızda öyle anlıyorum. Evet, yani? evet, evet. Böyle yani. Tor Koksevat ve Hacapit köyleri. Hı hı. Nin e, Bermuda Şeytan Üçgeni gibi üçünden de böyle birer parça kopararak yapacakları bir taş ocağı var. Bu taş ocağı bizim ciğerimizi söken bir taş ocağı olacak. Yani. Ciğerlerimizi sökecek olan bu taş ucağına karşı bir e, ses yükseltmek e, gözaltı nedeni oldu. Köylülerle toplantılar yaptık. Burada sosyal medya paylaşımları aslında bir bahanedir. Ben o paylaşımı yapıp kenardan seyretseydim bir taşın üstünde oturup gözaltı olmazdı. Yani büyük ihtimalle olmazdı. Yani orada... E, ses yükselttik, sahip çıktık diye hayatımıza. Bundan oldu yani. Kalabalık bir grup var. Yani hem siz gözaltı sonrasında fotoğraflar geçiyor tabii. Burada Ömer Şan'ın bölgeden geçtiği haberleri de ihmal etmeyelim analım. Hem Cumhuriyet hem Bir Gün evet, gazetelerinde evet. takip ediyoruz haberlerinden orada yaşananları. Hı -hı. İbrahim Karaca, yani bir hayli genişle bir kitle. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler karşı çıkıyor burada evet, taş evet. ocaklarına. Durum nedir şimdi? Ve bir de tabii şunu soralım yani bir direnişle sürüyor galiba değil mi? hala kararlı bir mücadele sürecek gibi yani mücadele sürmek zorunda bu, bu şuna benziyor yani bizim bize bir iyilik yap, yaptıklarını söylüyorlar ama öyle bir iyilik ki bu bize diyorlar ki sizin karnınız aç biz size bir öğün yemek vereceğiz karnınız doyacak hadi bize dua edin alkışlayın bizi ama bunun bir karşılığı var sizin ciğerinizi sökeceğiz diyorlar yani böyle bir iyilik bu yapılan iyilik eee Köylülerimiz aslında orada daha kalabalık olurdu. Ee, önceden e, haber verilmiş olsa deseler ki sizinle bir toplantı yapalım. Oturup konuşalım. Size yapacağımız bu iyiliği size anlatalım. Ee, ondan sonra şu tarihte de biz yol yapımına başlayalım demiş olsalardı. Biz nöbet tutuyorduk, biz duyumlar aldık. Nöbet tutmaya başladı bizim arkadaşlarımız. Ondan sonra e, ertesi sabah bir baktık. İş ee, makinaları dayanmış kapımıza köyümüze duyan indi oraya yani ve ee, çünkü duymayanlar ne zaman tarih belli olmadığı için bir sürü insanlarımız sağda solda avukatımız bile yoktu yani. En azından avukatımız olurdu yanımızda. Bir de sanıyorum yani şöyle bir... bir durum da olmuş. Daha önce şirket demiş ki tamam ben yapmayacağım burada taş ocağı değil mi? Yani e, bir hatta bir şey imzalanmış böyle e, sözleşme <gülüyor> evet, imzalanmış evet. çalışma yapılmayacak diye. Böyle bir e, bilgi de var haber içinde. Şimdi şöyle şirket köylüleri kandırmak için şirket nedir ki taşeronu taş yani? Hmm. Orada gelip işte ben sizin köyünüzden taş almayacağım. Birinci Ocak'tan almayacağız. Sadece yol yapacağız. Yukarıda sizin köyün arka taraflarındaki bir köyden oradan taş alacağız filan. Sizin köye dokunmayacağız. Sizin köye verilecek olan asar asgari düzeydedir. Sadece yol dediler. Bu yalan tabii bunu biliyoruz yani yalan. Şirket sen kimsin ki yani köylülerle anlaşma yapıyorsun? Sana bu işi veren adamların anlaşma yapması lazım. Sen sadece orada parayla tutulan... Birisisin yani sana paranı veriyorlar burayı sök diyorlar taş doldur denize yani sen kimle ne anlaşması <gülüyor> yapacaksın ee, yalan tabi böyle küfürlü konuşmalar yaptım filan ee, orada şirketin e, temsilcisi eğer böyle yaparsan bilmem şöyle olsun filan o hani milletin bilmem nesine ne diye söyleyen şirketin taşıranı bu. Ee, yani değil, orada köylülere halka da hakaretler edildi oradaki taşeron şirket tarafından. Halka yok yok yo, halka hakaret değil yani e, e, bu anlaşmayı yapalım e, ben bu anlaşmaya sadık kalacağım eğer anlaşmaya sadık kalmazsam sizin köyünden taş alırsam köyünüzden hı hı hı hı. bu birinci taş uzak Sözler yerde, yani anladım. Kendi kendine işte ben şöyle şöyle şöyle yani anladım, o milletin anladım, bilmem nesine dedi kendi şeyime şey olsun falan gibi e, şeyler yaptı bak ben bu kadar size. Uçanla balon gibi laflar yani bunlar. Şimdi durum nasıl peki? Yani şu an neler oluyor bu köylerde? Sanıyorum 3 köyü de kapsayacak bir alan. Haliyle 3 köyden de tepki var. Şu anki vaziyeti de biraz bize anlatın lütfen İbrahim Bey. Şu anda iş makineleri dere içinden yol yapmaya başladı. Tabi ilk gün orada biriken köylülerin jandarma polis özel tim gücüyle kırdıkları o direniş e sonuçta e, orada bu verilen dünya, yalan sözler, o imzalanan kağıtlar bazı insanlarda bir şeyler yarattı. Umut işi yarattı. Sanki aa bak dokunmayacaklarmış filan falan. Yani bu kurdun söz vermesine benziyor. Tamam dokunmayacağım size. Akşam oldu gidiyor ama sabahleyin geliyor en besilik kuzuyu kaplıyor yani. Şey bu böyle. Bu e, üç sene sürecek olan bir çalışma sonuçta buralardan taş ocağı alması 3 senenin hangi gününde, hangi ayında, ne zamanında bu köylülerin damarına basıldığı, en fazla acıttığı yerde köylülerin ne zaman, nerede, nasıl tepki vereceğini kimse bilemez ki. Yani Ama bu devam ettiği sürece de olacaktır, mutlaka olacaktır ama şeklini bilmeyiz tabii ki. Bir o zaman son olarak şunu da soralım size İbrahim Karaca. E, bu taş ocaklarına siz kendi üzerinizde ve etrafında gördüğünüz köylüleriniz, eşiniz, dostunuz, akrabanız neden karşı çıkıyorsunuz? Nasıl bir zarar veriyor oraya, vadinize, köylerinize? Şimdi burada olacak taş ocakları bizim köyümüzü bir kere haritadan silecek. Yani su yolları değişecek bir defa. Akar sularımızın yani içme su kaynaklarımızın yolları değişecek. Ortadan akan bir deremiz var. Onu besleyen kollar kuruduğunda deremiz de kuruyacak. Buranın iklimi değişecek. Burada çay toplayan insanlarımız çayını bile toplayamayacak. Güneşli havada yukarıdan toz yağacak ve zehir yağacak. Yağmurlu, çiseli havalarda çamur yağacak. Ve buradaki insanlar belki de geri kalan çaylıklardan topladığı paralardan elde ettikleri şeyle paralarla sattıkları çayın parasıyla ciğerlerinde biriken silikozisin, o tozun temizlenmesi için doktora yatıracaklar o paraları belki de. Burada patlamalar başladı. Çünkü patlamalı taş ocağı kuracaklar. tesisi kuracaklar. Büyük kayaları parçalayacaklar. Köyler dağlar aşağıya inecek. Ve bu e, burada e, yaşam denen bir şey kalmıyor. Kurt, kuş, böcek sesleri bile duyulmayacak. Burada insanlar gök kürelediği zaman bile iki saat tedirgin olan insanlardır. Yağmur biraz fazla yağdığı zaman yine neresi kopacak, heyelanlar olacak diye Korkan insanlardır. Bir düşünsenize burada 3 sene boyunca her gün tonlarca dinamitin patlatıldığını düşünün. Burada hayat diye bir şey kalmayacak. Buradan insanlar artık lanet olsun deyip dayanamadığı için gideceklerdir. Be, ve bir daha geriye dönmemek üzere gideceklerdir yani. Olay bu kadar vahimdir aslında. Ve burada dünya cenneti bir yerdir. Benim şu anda bulunduğum evimin penceresinin önünde bakıyorum, vadiye doğru bakıyorum. Önümde böyle iki tarafımda vadi önümde deniz var uzakta görünüyor. 4 kilometre uzakta deniz görünüyor ve e, ileride böyle bulutlar çökmüş denizin üzerine pırıl pırıl böyle bir e, gökyüzü var. Ama ben belki de birkaç gün sonra orada aşağıdan gelmekte olan e, sarı makinaları göreceğim ben burada o penceremin önünde oturduğum zaman. Yani buraları yırtıp götürecekler. Olay bizim 400 seneden beri en az bildiğimiz dedelerimizden ninelerimizden kalan onların mezarlarının burada olduğu bizim de öldüğümüzde gömüleceğimiz yer bile belli burada geçen gittim gördüm beni buraya gömecekler buraları bizim elimizden almaya çalışıyorlar ben iktisat fakültesi mezunuyum üniversitede okurken bundan 30-35 sene önce bunaldığımda sıkıldığımda o büyük şehrin kasveti üstüme çöktüğünde köyü düşünüp ruh dengemi korudum ben. İyi ki köyüm var. Kaçarım, kurtulurum diyordum ve kendimi gerçekten öyle öyle öyle korudum. Yani 12 Eylül'ün o darbe koşullarının o yıkıcı, ruh halini yok edici e, zamanlarında ben böyle kendimi kurtardım, sığındım. O düşe düşünceye sığındım. Köyümün düşüncesi bile yetti bana. En kötüsü kaçarım dedim köyüme. Saklanırım orada dedim. Uzatırım ayaklarımı. Ben orada kendimle baş başa kalırım. Yani benim yaşama neden nedenim oldu burası. Burası benim damarlarım da burası akıyor. Ben burayım. Ben orta okula gittiğim zaman ilkokul ortaokul köyümden eee ilkokul şey ortaokul Rize'de okudum. Sesim dinleniyor. Rize'de okudum. Giderken burada köyümün taşından alıp cebime koyardım. Özlediğimde bakarım diye. Taşa bakarım diye. Evet ve ne yazık ki e, şu anda bu sizin de oldukça güzel tarif ettiğiniz bu köy taş ocaklarının tehdidi altında ama siz de söylediniz köylüler izin vermezler buranın yerle bir edilmesine. Bir nereden neyin patlayacağı belli olmaz. Biz takip evet, ediyoruz. Yani. Siz ordasınız zaten savcı, haberleri alıyoruz. Bana bana savcı şunu söylüyor. Ne zaman ne zaman ne olacak şimdi? Dedi. Ne ne olacak dedim. İşte orada direniş filan. Ya ben bunu nasıl karar vereyim? Dedim ki yani ben münecim değilim. Geleceğe dönüp tespitlerde bulunamam ki yani burada sonuçta şu var işte diyor yasa dışına çıkmamak lazım ya yasa dışı da nasıl yasa dışı ben meşruiyetin dışına çıkmam yani meşru olan var bir de yasal olan var yani yasal hmm. olan meşru olmuyor işte yani şimdi diyelim ki siz burada dediniz ki yasal olarak bir yasa çıkardınız dediniz ki 16-24 arası bir kişi her ay buradan alınacak eşek sudan gelene kadar dövülecek köyden tamam mı bir yasa koydunuz. Köylüye ibret olsun diye bilmem ne. Tamam Yasa koydunuz. Ve şirket geldi. Bu şirketin patronları geldi. Tuttukları adamlara. Her ay köyün meydanında 16-24 arası rastgele seçtikleri birini dövdüler. Tamam mı? Bu yasal bir şey değil mi? Yasal. Yasa koydunuz. Ben karşı çıktığım zaman yasa dışına düşmüş oluyorum. Ben şimdi teşbih yapıyorum. Hı hı. Ee, ve e, Ama ben ona direndiğim zaman... Ben şey olmuş oluyorum Yani yasalara karşı gelmiş oluyorum Asya oluyorum yani Ama meşru bir şey yapıyorum Şimdi yasal ama gayri meşru değil Yasanın içinde olmasa da Meşru olanın peşindeyiz biz Sağlıklı bir çevrede meşru. yaşama hakkı da aslında evet yani. önemli bir evet yani. e, yasal, anayasal hak. E, bu hakkı savunmak da e, tüm diğer e, gösteri yürüyüşü yapma, miting yapma hakkı gibi e, insanların uzunca bir süredir sahip olduğu haklar içinde aslında. bunları. E, öyledir yani. E, Biz kimsenin kafasını yarmadık. Kafasını yarmadık kimsenin. Kimsenin ne bileyim. Or hakaret etmedik küfür etmedik küfürün keesi geçmedi yani dilimizden evet. dökülmedi amacımız o değil çünkü hatta biz orada askerler var gencelik benim çocuklarından küçük yaşları küçük onlarla söyleştik dedik güldük konuştuk orada jandarmalar var ee, evet. yoksa çocuklar yani onlarla oturduk konuştuk onlarını da anlattık orada hatta horon oynadık şiirler okuduk kadınlarımız orada yere oturmuş bu biber gazından ölen Çayan'ın annesi oradaydı. Aynı köylüyüz biz. Hmm. Biz Mehmet Haber aynı köylüyüz. Alpertaş aynı köylüyüz biz. Gökhan Birben müzisyen Aynı köylüyüz ve ben aynı köylüyüz. Evet. Biz aynı köyün insanlarıyız yani. Biz orada oturduk. Şiirler okudur, okuduk. Kitleye karşı kadınları gördüm orada. Gözlerim yaşardı ve kadınlar bizim kadınlarımız. Nazım'ın şiirini okudum. Onlar ümidin düşmanları, sevgilim onu okudum. Yani gözlerim yaşardı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Yani ben biz orada Yaşam alanımızı kendimizi Kendimizi savunduk orada Ciğerimizi söküp almasınlar istedik bunu ama Şimdi ben desem ki Türkiye'de devlet eşittir 15 tane şirket desem Bana diyecekler ki kime hakaret ediyorsun Bana sosyal medyadan işte Haçlı ordusuna karşı direneceğiz Dediğim için Vay efendim sen nasıl böyle orada Ordu lafını tutmuşlar ülkenin ordusu diye Ya kardeşim yerde iki avuç karınca görsem Desem ki ya şunlara bak karınca ordusu geliyor ne oldu şimdi normal orduyu ben şimdi askeri orduyu karıncaya mı benzetmiş oldum yani? Savcıya bunu dedim. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir konumuz daha bekliyor. Çanakkale'ye gideceğiz sizin tamam, ardınızdan tamam, da. iki tamam, direnişi tamam. de bugün konuşalım tamam. istiyoruz. Bütün aktardıklarınız için vakit ayırdığınız için çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Siz de Teşekkür sağ olun. İyi, yayınlar. Sağ İyi olun. yayınlar. Evet, şair İbrahim Karaca, Rize pazarda Taş Ocağı'na karşı mücadele veriyor. Üçköy'ü etkileyecek projeye karşı ee, mücadele edenlerden biriydi. Bir gözaltıda yaşadı. Bir sosyal medya paylaşımı yüzünden o konuya da değindik. Ee, orada verdikleri mücadeleyi anlattılar. Hemen şimdi söylemiştim, biraz da beklettik hatta. Çanakkale, Gülpınar'a döneceğiz. Aybacık e, ilçesindeki Gülpınar köyü de jeotermal enerji santrali için yapılacak sondaj çalışmasına karşı şu anda devam eden bir direniş içerisinde. Önem Erol Usta telefon hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz Önem Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Beklettik sizi tekrar, kusura bakmayın lütfen. Yok, rica lütfen. ederim, ne demek. Ee, bekliyoruz, 6 gündür bekliyoruz. 6 gündür süren bir direniş evet. var orada. Sondaj, zeytinliklerin orta yerine yapılacak o sondaja karşı e, Gülpınar köylüleri direniyor. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşamı Destekleme Derneği olarak da direniyorsunuz. Bize birazcık evet. anlatın neler oluyor orada. Tabii e, tekrar herkese merhaba. Biz e, burada Gülpınar köyünde 6 gündür halk eylemi yapılıyor. Burada köye çok yakın bir alanı jeotermal sondaj çalışması e, yap, yapılmaya başlandı. Biz bu sondaj çalışmasını öğrenir öğrenmez e, Gülpınar halkı olarak sürdürülebilir yaşam derneğimizin de öncülüğünde bir halkı bilgilendirme toplantısı yaptık. E, olabilecek zararlarla ilgili e, ve ne yapılabileceğiyle ilgili fikir alışverişi şeklinde ve hemen hukuk sürecini başlattık. 15 gün kadar önce Çanakkale İdari Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için davar dilekçemizi verdik. Ee, bu Biz hukuku süreci başlatınca Jötermal Sondaj Firması da işlerini hızlandırdı. Hatta hemen bir gün sonra buraya yüzlerce araç ve tırlarla malzeme geldi sahaya. Ee, hatta Bizim toplantımıza katılamayan köylülerimiz bile yüzlerce aracın tırlarla geldiğini görünce e, anında bilinçlenmiş oldu, tehlikeyi fark etti. Bunu gören köylüler e, eylem yapalım, bir şey yapmamız lazım, bunu durdurmamız lazım şeklinde kendiliğinden bir eylem kararı oluştu. E, yaklaşık 200 kadar kişiyle ilkimiz traktörlerle sondaj sahasına gittik. Orada ne yapılıyor, e, ne oluyor görmeye gittik ve çalışmayı durdurduk orada. E, o e, zeytinliklerin arasına sondaj çalışması yapılıyor. Bakın zeytincilik kanunu madde 20 çok açık. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahaları en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç e, kimyevi atık bırakan toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemezler. Bu sondaj çalışması tamamen zeytinliklerin ortasında e, Fotoğraflardan, videolarımızdan da görebilirsiniz. Sosyal medyada da paylaşıyoruz. O kadar zeytinliğin ortasında ki kanunu açıkça aykırı. Biz o gün e, sahayı terk edince tekrar çalışma devam etti. Bunu gören halk da biz bu sahayı terk etmeyelim o zaman kararı aldı. Ve 6 gündür sahada nöbet tutuyoruz. Bizim Gülpınar'ın insanların tek geçim kaynağı zeytin. E, göz alabildiğine zeytinliklerle çevrili alan. Ve dolayısıyla şu anda zeytin nöbeti diyoruz. O şekilde adlandırıyoruz. Sabah 8, akşam 8 mesai mesai boyunca biz orada halk olarak oturuyoruz, bekliyoruz. Sondaj çalışmasını yaptırmamak için. Siz sondaj çalışmasını da durdurabildiniz. Az önce Rize Pazar'la evet. konuştuk. Mesela orada bir çalışma başlamış durumda. Hani taş ocağı çalışması değil ama yol açmaya. Derinin içinde iş makinelerini anlattı bize İbrahim Bey az önce. Evet, ama evet. sizde durum... E... Şimdi... Stabil, biz... yani çalışma yapılmıyor değil mi? Hayır, şu an çalışma yapılmıyor. Ama bütün makinalarını e, alana getirdiler. E, lokasyon hazırlıklarını yaparken biz olaya müdahale olduk zaten. E, şu an sondaj delme çalışması başlamadı ama neredeyse başlamak üzereyken durdurduk. O sebeple alanı kesinlikle terk etmiyoruz. E, sabah akşam nöbetleşe e, halk olarak orada bekliyoruz. Çünkü biz oraya... Dediğimiz anda sondaj çalışması yapılmış olacak ee, ve iş işten geçmiş olacak. Onu düşünüyoruz. Ee, şimdi yürüt, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıkması an meselesi diye düşünüyorum. Çünkü 15 gün önce müracaat ettik. Ee, hukuk sürecimizi hızlandırmak adına da avukatımız tekrar müracaatını yaptı. Ee, umuyorum en kısa zamanda yürütmeyi durdurma kararı çıkacak biz yürütmeyi durdurmayı da şu şekilde açtık. Bu zeytincilik yasası 20. maddesi işte zeytinliklerin 3 kilometre mesafesine tesis kurulamaz diyor. 2012 yılında bir yönetmelikte yapılan değişiklikle o zeytinlik sahasına jeotermal çalışmalara izin veren bir madde var ama bunun da 3 koşulu var. Kesinlikle birincisi çet raporu alınması gerekiyor. Çet raporu burada alınamaz çünkü halkın görüşü gerekiyor biliyorsunuz. çetraporu için Çet gerekli değildir. Belgesi şu an zaten çalışma yapıyor e, bu firma. çetraporunun almaları gerekiyor. Bunu alamayacaklardır. İkinci olarak e, çevredeki tarıma ve e, coğrafya yapıya e, tarım arazilerine, zeytinlere zarar vermeyeceğine dair üniversitelerden ilgili kuruluşlardan onay, rapor almaları gerekiyor. Bu da mümkün değil zaten. Dolayısıyla tamamen hukuksuz, kanunsuz bir iş yapılıyor şu anda orada. Biz de yürütmeye durdurma karar çıkana kadar, çıkacağına eminiz şüphemiz yok, çıkana kadar oradan ayrılmamayı düşünüyoruz ayrılırsak da sondaja başlayacaklar diyorsunuz zaten. Aynen, Böyle öyle. bir endişe evet. de var. Devam eden Kesinlikle. hukuki süreçlere rağmen yapılan çokça proje biliyoruz. Durdurulabilenler de işte benzer sizinki gibi e, evet. direnişlerle durdurulabildi. Bize son olarak bir de oradaki ortamı biraz tarif etseniz yani bir radyo belki buna Ol daha evet. uygun bir araç biraz <gülüyor> hayal kurmaya e, kadınlar çocuklar görüyoruz fotoğraflarda. E, bütün Kesinlikle bir köy direniyor sanıyorum. Kadınlarımız çok ya, öncelikle şunu söyleyeyim, Gülpınar e, zeytinci bir bölge. 70'inde bile zeytin diken insanlar yaşar burada. E, zeytimiz için çok önemlidir, ha, yaşam kaynağımızdır. E, dolayısıyla zeytine gelecek zarar bizim geçim kaynağımızın e, geçim kaynağımıza gelecek zarar anlamına geliyor. Gelecek nesillere bu mirasın aktarılamayacağı anlamına geliyor. E, yani çok ciddi bir endişe var bu anlamda da. Biz e, zeytinciliğimizi, geçim kaynağımızı kaybedersek ne yaparız? Çünkü burası e, Türkiye'nin nadir göç veren değil de göç alan yerlerinden birisidir. E, biz gençler olarak e, işte şehirde e, okuyup yaşar ama mutlaka köyüne döner, e, gitmez. E, yani çok fazla göç vermiyoruz. E, ya bunla, ...bu tüm enişelerimiz var... ...biz e, burayı terk edersek... ...bu zeytinliklerimiz de yok olacağını düşünüyoruz... ...o sebeple buradayız... ...çok teşekkür ediyoruz biz de... Teşekkür ...vakit ayırdığınız için... ...aktardıklarınız için... ...bu arada için çevreden önemli. de çok destek geliyor... ...herkese ha, çok teşekkür güzel. etmek istiyorum... Evet. ...çevre köylerden e, duyarlı insanlarımız geliyor... ...çevreci dernekler bize sahipleniyor... ...dün çok güzel bir ortam vardı... E, Oyunlarla, danslarla, şarkılarla, türkülerle günümüzü geçirdik. Ee, özellikle kadınlarımız çok sahip geliyor. Ee, orada birçok kadınımız oturuyor sabahtan akşamı kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çok ciddi bir emek var. Ee, bu da çok gönülden olursa oluyor zaten. Herkese teşekkür etmek bir istiyorum. Bir de belki Seçkin Sağlam'ın haberleriyle bizler de haberdar olduk oradaki evet. mücadelenizden. Evet. Onun da ismini yerel alalım. Da bizim... Hem yerel gazeteci hem evrensel gazetesine, ulusal bir gazete olan evrensele evet. bu haberleri Kesinlikle. paylaşıyor. Ee... Bize çok destek oldu ilk günden itibaren hep yanımızdaydı. Sesimizi duyurmamıza yardımcı oldu. Sesimize ses oldu. Teşekkür ederiz tabii kendisine. Ama siz sosyal medyayı da kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet, değil mi? Evet. Hem de haberlerle biz oradaki direnişten haberdar olacağız. Evet. Güzel haberlerinizi bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz de size teşekkür ederiz. Önemli. Hoşçakalın. Erol Usta, Gülpınar'da, Çanakkale, Ayvacık'ta Jeotermal Enerji Santrali'nin sondaj çalışmasına karşı, zeytinliklerin orta yerinde yapılan bu çalışmaya karşı direnen köylülerden biriydi. Orada Çanakkale Ayvacık'ın Gülpınar Köyü'nde bir mücadele sürüyor. Ondan önce de Rize Pazar'a, e, Pazar'ın o üç köyünde e, devam eden bir taş ocağı projesi ve o projeye karşı çıkışlara yer verdik. Görüyorsunuz köylerini savunan insanların çok ortak, çok benzer ifadeleri var. Köylere karşı... Bir savaş yürüyor aslında büyükşehir yasasıyla başladı belki adlarını unutturmak öncelikti şimdi pek çok köyün adı da mahalle zira ee, ama biz köy olarak anmaya devam edeceğiz sanıyorum en azından ben böyle e, anıyorum ve pek çok gazeteci arkadaşım da bunu böyle yaptığını biliyorum. Köyler direniyor, köylüler mücadele ediyor. Yaşam alanları için, gelecekleri için, zeytinlikleri için, vadileri, dereleri için biz de bu iki mücadeleye yer verdik. Çok da uzatmayalım laf süremizi açtık. Haftaya görüşürüz.